Başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Yine heyecanlı bir gündeyiz. Çünkü bugün yine programımızda çok özel bir konuğumuz var ve yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak. Biz kendisinin yaşam öyküsünü, ilham veren öyküsünü sizlerle paylaşmak için heyecan duyuyoruz. Bakalım bize şu anda uzaklardan, uzak bir şehirden seslenecek olan Eren hocamız ne hissediyor. Konuğumuz sevgili Eren Oruç. Kendisi bir öğretmen. Eren hocam hoş geldiniz programımıza ve teşekkür ediyoruz programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için. Hoş bulduk. Kenan Hocam tüm Açık Radyo dinleyicilerine merhabalar. Ağrı'dan sevgiler, saygılar. Ağrı'dasınız hocam. Ağrı'dan bu evet. programımıza konuk oluyorsunuz. Ülkemizin güzel şehirlerinden bir tanesindesiniz. Ve e, o şehirde bir hikaye saklı. Biz de bugün dinleyicilerimizle, Açık Radyo dinleyicileriyle, Kentin Gizli Öyküleri programında bu öyküyü paylaşmak istedik. İsterseniz öykünün birazcık başına gidelim. Eren Oruçoğuzcumuzun yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Can, ben Ağrı Hıdır köyünde, Ağrı Merkez Hıdır köyünde dünyaya geldim. Tabii ki şartlarımız biraz hani insan doğduğu zaman herkesin şartları eşit olmayabiliyor. Yani. Ben de köyde dünya geldikten sonra annem siroz hastalığına yakalanmıştı 1990'lı yılların başında. Evet. Babam çobanlık yapıyordu o dönemleri. Yani maddi durumları falan fazla iyi değildi. Ben ailenin bu arada son beşiğim anne. Kaç i̇şte, hocam? Biz dört kardeşiz. Hı. En küçük benim anne. İki tane büyük ablam var anne. Ondan sonra işte abim ve en son ben geliyorum anne. Annem ciruz hastalığına yakalandıktan sonra tabii ki babam bütün yani biraz hayvancılık falan da yapıyor yani arada anne. Bütün hayvanlarını falan satıp işte e, annemin hastalığına tedavi ettirmek için uğraşacağını. Hani. Tabi o yıllar şartlar biraz sıkıntılı olduğu için e, maalesef annem hani 35 yaşlarda falan hayatını kaybetti. E, Tabi ben annemi hiç göremedim yani o yıllarda 2 yaşında falan hani söylenenlere göre hani içeriden işte Allah'ımın falan anlattığına göre hani hiç göremedim hani hiçbir fotoğrafı falan da yok yani şu anda böyle hani. Hiç bir anneme dair hiçbir iz yani yok bende hani hiç hatırlamıyorum bilen de. İşte Allah razı olsun yani ondan sonra işte tabii ki yani zaten bir evde anne olmadığı zaman her şey sıkıntılı oluyor. Anne vefat ettikten sonra işte büyük ablam sağ olsun o da 17-18 yaşlarında yani küçük yaşta da bize annelik yapmak zorunda kaldı anne. Daha sonra işte babam çobanlık falan yapıyordu işte o şekilde bizi geçindirmeye çalışıyordu. Demişle, biz... Ağrı'da merkezde bir köydesiniz ve dört kardeş, annenizi siz iki yaşındayken kaybettiniz evet. ve babanız çobanlık yaparak sizi geçindirmeye çalışıyor. Ablanız, büyük ablanız size hem ablalık hem annelik yapıyordu evet. caizse ve siz yaşam koşullarında Ağrı'nın merkezine bağlı bir köyde hayata bu şekilde tutunmaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle Kenan hocam yani baya bir sıkıntılı süreçti yani böyle hani ailesel olarak yani baya bir sıkıntılar yaşadık hani. E tabii ki babam da hani baya bir yıprandı. Babam da e, sonuçta hem yaşı itibariyle hem de e, yani hayatın getirdiği zorluklar işte kış şartlarında çobanlık yapmak, yazın çobanlık yapmak falan. Yani babam da maalesef e, erken yaşlarda kaybettik. Yani daha öyle tam hani çocukluğumuzu yaşayalım derken. 9-11 yaşlarda falan işte babamı da kaybettik. Tabi o da bizim için çok büyük üzüntü oldu. Hani böyle tam hayata atılalım derken hani çocukluğumuzu yaşayalım, eğitim hayatımızı sürdürelim derken yani ailenin iki büyük direğini kaybettik diyebilirim hani. Bir kez daha başınız sağ olsun babanız için de. 9-10 yaşlarında annesini ve babasını kaybetmiş köyde yaşam mücadelesi veren bir çocuk. Ne yaptı peki daha sonrasında Eren Oruç? Ben işte Ondan sonra tabii hayat mücadelesi yeni başladı bizimsin. Gerçekten hani bir yani ailede büyükler olduğu zaman bir çocuklar hiçbir şey hissetmez anne. Ama ailede büyükler olmayınca bütün yük size biner anne. İşte anne, anne babasını kaybedince insan büyüyor galiba değil mi? Evet, gerçekten öyle anne. O, olgunlaşma derler yani biz galiba biz hani işte ben 9-10 yaşlarında hani işte abim ablalarım falan da hani böyle genç yaşlarında yani olgunlaşmaya başladılar hani. yani çünkü hayatta bir mücadele başladı artık yani biz hayatın içerisinde kendimizi hissettik hani. çünkü çalışman lazım para kazanman lazım yani bir ev geçimi yani sonuçta hani bir de çocuksun hani böyle hani işleri de sınırlı tabii kendi hani köyümüzde hani Ondan sonra işte hani ara ara çobanlık yaparak hani ara ara işte tarlada yemeğici çalışarak hani işte Ramazanlarda falan komşuların falan hani destekleriyle işte yardımlarıyla bu şekilde yani hayata bir başlamış olduk hani böyle. İşte yani hayatın aslında çetin olduğu şartlar derler yani. Evet. Onu işte yaşamaya başladık hani. Kolay bir çocukluk olmadı hocam anladığım kadarıyla. Bir yandan da <gülüyor> okula devam ettiniz ama her şeyden sonra evet. hayatı tutmak yani... için çalışmaya devam ettiniz. Çobanlık yaptınız, başka e köydeki başka insanların tarlalarında çalışıp para kazanmaya gayret ettiniz. Gelen desteklerle hayatı tutmaya çalıştınız. Bir yandan da okula hayat devam etti. Nasıl bir öğrendiniz neler yaptınız? Ben ilk okulda yani okul hayatım aslında yani çok başarılı geçti. Hani, i̇lk özellikle çok çok başarılı geçti hani. Ya okulumu seviyordum öğretmenlerimi seviyordum hani. Yani öğretmenlerim sağ olsun yani her türlü hani, o zamanlar tabii şartlar da zordu hani. Ama öğretmenlerimiz de gerçekten biz hani iyi bir öğretmen oldular. Yani örnek oldular. Yani hatta şöyle söyleyebilirim. Şu anda dahi öğretmenlerimden aldığım o örneken, yani o davranışları falan hala sergiliyorum anne. Yani öyle bir iz bıraktılar ki bizi. ilk yani ilkokulda hani çok çok hani ya başarılıydım yani bayağı başarılıydım anne. Ne güzel. Öğretmenlerim falan da çok seviyordum. Yani bizim okumamızı, bir yere gelmemizi çok çok istiyorlardı. Anne. İşte yani ilkokul hayatı yine kendi köyümüzde geçti anne. İlk okuldan sonra işte ortaokul hayatı, ortaokul hayatı da ağır merkezde Atatürk Ortaokulu'nda okudum. Tabii ki ortaokul hayatı biraz sıkıntılı geçti bizim için. Çünkü hem anne babamızı küçük yaşta kaybetmişiz. Bir de dört kardeşiz yani birbirimizde öyle bir sıkı sıkıya sarılmışız. Yani. Birbirimizden ayrıldığımız zaman yani çok eksiklik hissediyoruz böyle hani. Ortaokulda da maddi durumlar iyi olmadığı için e, vakıflar yurdu vardı işte ben orada kalmak zorunda kaldım. Abim başka bir işte ilçede yatılı okumak zorunda kaldı. Ben yani burada kardeşlerden e, ayrılıp birazcık o evet yani hepimiz kardeşlerden uzakta e, okumaya çabalayan e, yine hayat mücadelesine devam eden biz e, Eren oradaki hikayesini şu anda dinliyoruz. E, nasıl geçti ortaokul lise yılları? hocam ortaokul şeyler. ortaokulda yani biraz süreç sıkıntılıydı çünkü hani şey yani köyden şehre ilk defa gitmişsin hani şehirde tabii ki okuduğumuz okullarda o dönemler baya kalabalıktı yani bir okulda 1500-2000'e yakın öğrenci vardı yurtlar kalabalıktı yani imkanlar istediğimiz gibi değil yani e bir de biz de hani çocuktuk hani yatılda kalıyoruz hani yurtta kalıyoruz e kendine bakamıyorsun e aile özlemi var anne baba özlemi var yani her şeyi özlüyorsun. Ama tabii ki yine gerçekten de hani diyorum ya hayatının her alanında iyi öğretmenlerin olması çok çok güzel hani. Çünkü öğretmenler hani gerçekten de öğrencilerine bir yerde dokunuyorlar yani. Öğrencilerinin hani bir yerlere gelebilmesi için yani hayatın sıkıntılarını bir şekilde geçirebilmesi için gerçekten dokunan öğretmenler var hani. Tabii orada da sınıf öğretmenim vardı. Ortaokuldan Makbule Şahin hala daha ismi falan aklımda. SİMAS'ı hani, her şeyle yani. Aa, tabii ki e, çok çok desteği oldu. Hani böyle bazen tabi ortaokulda e, derslerde kötü olduğumuz zamanlar oluyor. Hani Yurtta çünkü kaldığımız zaman hani bazı stres oluyor, sıkıntı oluyor. Uyum sağlayamıyoruz. Küçük yaştasın. Yani o sıkıntıları atlatmamız için çok çok yardımcı oldular. Hani öğretmenlerimiz orada yine. Yani Yurt hayatı gerçekten hani çok çok zordu. Hani böyle bir çocuk için zaten yani başlı başına büyük bir zorluk hani. Evinle 40'e... Eren Hocam, siz aslında bu dönemde belki de çocukların karşılaştığı zorlukları birebir yaşadığınız için bunlar yıllar sonra, daha doğrusu bugünkü Aynen. yaşamınızda sizi birçok açıdan rehberlik yaptı diye düşünüyorum. Birazcık daha hızlanalım istiyorum. Hızlı anlatalım istiyorum. Tabii ki. E, ortaokulda ağır merkezdeydiniz. Öğretmenlerinizin desteğiyle e, o yurtta kalmanın, aileden uzakta, köyünüzden uzakta yaşamanın zorluklarının üstesinden geldiniz. E, derslerde zaman zaman kötü olduğu, zaman zaman iyi olduğu dönem oldu ama ortaokul bir şekilde bitti. Evet hocam. Sonra neler oldu? Liseyi, liseyi de Ağrı Merkez'de yine okudum. Hani lise Ağrı Merkez Ticaret Meslek Lisesi'nde okudum. Anadolu Ticaret Meslek Lisesi. Ee, tabii ki hani lise hayatına hani çok şanssız başladım diyebilirim. Çünkü hani hedeflerim, ideallerim benim farklıydı. Çocukluktan beri hep bir öğretmen olmak istiyordum. Ama işte lise hayatına yanlış tercihler yani, yanlış tercih ailede yönlendiren olmadığı için hani normal puanım falan da çok idi ama işte Ticaret Meslek Lisesi'nde seçmek zorunda kaldım ben de. Daha sonra işte Ticaret Meslek Lisesi'nde eğitim hayatımı yani başarılı bir şekilde sürüdüm. Ticaret Meslek Lisesi'ni yine başarılı bir şekilde bitirdim ben de. Orada da tabii hayatıma dokunan çok iyi öğretmenlerimiz oldu. Yani bize destek olan, yani yön veren öğretmenlerimiz oldu. Ama tabii ki hani Meslek Lisesi'ne İrmekle orada hani bayağı bir hayallerinden ideallerinden uzaklaşmış oldum ben hani. Hayaller, idealler Ama öğretmenlik. Öğretmenlikten aslında öğret uzaklaştık. Evet. Yani, o düşündüğünüz yıllarda. evet orada yani o yıllarda gerçekten öyle hani öğretmenlikten hani benim bile meslek lisesi olduğu için hani tereddüt de Artık yani benim hayatım buradan hani dönüş yaptı. Hani artık yani öğretmen olamam. ileride. hani, hani bayağı bir böyle düşüncelere falan kapıldım ben hani. Daha sonra işte üniversite. Nereyi kazandınız, ne okudunuz? Üniversitede Antalya Akdeniz Üniversitesi İktisat Fakültesini kazandım. İktisat okudum. Tabii üniversite yıllarında Antalya güzel bir şehir. Hani Antalya gerçekten yani çok iyi bir şehir. Hem bir öğrenci için de çok iyi bir şehirendi. Yani. Üniversite yıllarında hani hem çalıştım, hem okudum hani. Böyle hani kendimde harcamızı falan orada çıkarıp hani yurda kaldık hani üniversitede. Evet. Yani kendi ihtiyaçlarımızı falan hani karşılamak için çünkü destek yok hani bir yerden bir gelir yok bir ekstra hani bir para durumu falan yok hani. E bunu karşılamak için işte hafta sonları falan akşamları falan Antalya'da işte otellerde falan işte gündelik falan gidip orada işte çalıştık garsonluk falan yaparak işte üniversiteyi bu şekilde hani tamamladım. Peki üniversiteye gidene kadar hiç Antalya'yı görmüş müydünüz ya da ağırlığında başka şehirlere gitmiş miydiniz hiç? Kocam üniversite gidene kadar e, dışında sadece bir e, e, Muğla Fethiye gitmiştim. Evet. Hani oraya da e, deniz yüzeri gitmiştim. Antalya'ya hiç uğramamıştım hani. E, ablam orada evliydi. Oraya da, oraya taşınmışlardı hani. O şekilde ablam sayesinde bir ay falan bir yaz ayında bir, bir ay bir geçici gitmiştim ama hani fazla bir yeri görme şansım olmamıştı. Bir, orada bir çalışma amaçlı gitmiştim hani. Peki Antalya'da bir yandan. Çalıştığınız otellerde, turizm sektöründe farklı farklı işler yaptınız, garsonluk yaptınız, paranızı kazandınız. Bir yandan da okulunuza devam ettiniz ve Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdiniz. Sonra döndünüz Ağrı'ya. Ne yapmaya karar verdiniz ve neler oldu hayatınızda? Ya ağrı'ya döndükten sonra, şimdi üniversite bitince insan gerçekten de bir meslek sahibi, yani tam bitirmişsin belki bir mesleğin elinde var ama... Hani... Çalışmadıktan sonra kendin boşlukta hissediyorsun anne. E tabii ki benim ideallerim, hedeflerim de vardı. Öğretmen olmak gibi. Ağrı'ya geldikten sonra, Ağrı'da e, ayrı hem sen üniversitesinden hani bu öğretmenlik formasyonu vardı, hani Öğretmenlik belgesi şeklinde eğitim bilimleri derslerini alabilmemiz için. Ya, tabii ki bu bunu duyunca çok çok sevindim anne. Hemen başvuru yapıp sınavlardan falan başarılı olduktan sonra bu belgemi aldım Hani e, Formasyon belgesini aldım. Yani, bunu tamamlayınca. Bu demek oldu ki artık evet, yani öğretmen olabilirsiniz. Evet yani hani, kendi branşında da mesela ben sınıf öğretmeni olmak istiyordum Hep bir köyde görev yapıp hani kendi öğretmenlerim gibi şey işte çocukların hayatına dokunmak istiyordum ama hani muhasebe finansal öğretmeni oldum ama sonra işte eğitim bilimleri dersini aldım hani hani e, bizim Ağrı'da hani kırsal kesimlerde öğretmen açığı çoktan hani o dönemler evet. e, bir tane işte tanıdığım arkadaş vardı işte ilmiği içinde çalışan. Hani ben de yani üniversiteden sonra ağrıya geldim ama artık hani geri gitmeyi de düşünüyordum tekrar Antalya'ya hani çalışmak için falan. Ama öğretmenlik de bir yandan yapmak istiyorum. Farklı işlere de gitmek istemiyordum hani. Bir yakınımız işte ya Eren dedi böyle böyle dedi hani atanmadan da dedi kadron yok ama öğretmenlik yapabilirsin dedi ücretli öğretmenlik ve öğretmenlik var dedi hani. İstersen dedi hani yapmak istiyorsan dedi bu şekilde şansını değerlendir. Ben de başvuru yaptım ağrı tutak ilçesinde Dağlıce köyünde. Ee, öğretmen olarak göreve başladım 8 evet, yıl önce 8 yıl önce Ağrı Tutak'ta Dağlıca Köyü'nde aslında serüven, gerçek serüven orada başladı Evet. Yani... hayatınızda ilk defa öğretmenlik yapmak üzere iktisat bölümünü bitirdikten sonra formasyon eğitimi almış bir öğretmen adayı olarak oraya gittiniz hem de kadrolu değil ücretli öğretmenlik yapmak için e, kısıtlı imkanlarla aslında kalktınız ve o köye gittiniz nasıl bir köydü neler oldu süremiz de hızla ilerliyor o yüzden birazcık da hızla evet. çok sevinirim e, neler oldu nasıl bir köyle karşılaştınız ve neler yaptınız Hocam, tutak ilçesine geldikten sonra işte dalca köyüne çıktım okulu gördüm okul ya çok eski böyle hani yani artık yani 60-70 yıllık bir okul hani. tek sınıflı işte müdür odası var lojmanı çok eski Okula işte geldim. köylüyle falan görüştüm. Ya hocam dediler. Okuluma zaten öğretmen de gelmiyor yani. Geçenleri fazla durmuyor. Yol çok çünkü ilçeye çok uzak. Hani elektrik sıkıntısı oluyor. Okulda su yok. Köyde su yok. Bir tane köy çeşmesi var köy ortasında. Yani köy 30 tane herkes onu kullanıyor. E artı yollar sıkıntılı. Kışın fırtınalar oluyor. Yollar kapanıyor. Ya geldikten sonra ya bir baktım yani öğrenciler var. Bir de ben köye geldiğim zaman ilk geldim böyle taksiyle okulun önüne. Bir baktım ki köyde küçük küçük çocuklar hepsi koşa koşa hani bir de burası hani kült köyü yani böyle Kürtçe herkes konuşuyor. İşte kimi öğretmen diyor, kimi muallim diyor, kimi işte farklı bir şeyler çocuklar koşarak ana hani okula geldiler falan işte. Ya beni karşılamak için falan. E o çocukları gördükten sonra artık hani vazgeçmeye gibi bir durumum da olmadı. E bir de sevdiğim bir meslek. Böyle hani burada başladım. Başladıktan sonra hocam işte yavaş yavaş okul ihtiyaçlarını... ...ya okuluyla eskiydik yani okulun hani sınıfları olsun, dışı olsun... ...hani bu işte köyde hayvanızı yok yapıyorlar. Yazın işte hayvanlar hep okul bahçesinde yatıyor. Okul suyu yok, okulda su yok. Labular hep yıkılmış eski labular hani. Hı. Yani çok eğitime elverişsiz bir haldeydi hendi. E biz de yavaş yavaş yani buraya başladıktan sonra... ...öğrencilerle tanıştık, köylüyle tanıştık. İşte el ele verip desteklerle falan öncelik ya bir de şimdi bir yerde su olmadığı zaman su zaten hayat. E su olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Temizlik olmuyor. Yani bir ağaç ekemiyorsun. Yani hiçbir şey olmuyor hayat. Yani sıkıntıya baya sıkıntı giriyor hani. E biz de ilk önce hani nasıl su sorunu falan çözebiliriz. İşte eşten, dosttan, arkadaştan işte danıştık. Bu hani suyla ilgili işte uzman kişilerle falan danışıp daha sonra işte köyde sondaj yoluyla hani su çıkarabileceğimizi öğrendik yani. Biz de sondaj yoluyla işte su kuyusu açtırdık. Okul suyunu bu şekilde hallettik. Yani su suyu okula aldık. E, köylü de bize baktı. Köylü de örnek aldı. Köylü de kendine işte herkes evinin önüne bir tane sontaj kuyusu açtı bende. Yani daha sonra siz okula yaptığınız da örnek oldunuz. Yani o tarihe kadar siz köye gidene ve köyde öğretmenlik yapmaya başlayana kadar Köyün ortasında bir çeşme. Hem insanlar hem hayvanlar aynı çeşmeyi kullanıyor. Dolayısıyla siz e, bunu nasıl olabileceğiniz, nasıl çözüm, çözüm bulabileceğinize baktınız ve bir sondajla köy okuluna önce suyu getirdiniz. Sizi örnek alan bütün köylü evlerini aynı şekilde suyu getirdi. Ve aslında okula suyun gelmesiyle sizin de dediğiniz gibi su hayat ve hayat başladı orada. Bir an dönüşüm başladı okulda anladığım kadarıyla. Aynen. Neler, Hıçam, aynen yani. neler yaptınız, yani, Bugün neler yapıyorsunuz? Eren hocam Hıçam, suyu hallettikten sonra hemen okulun ihate duvarı yoktu. Hani suru yoktu. Hemen bir okul ihate duvarı arkadaşlardan filan desteklerle ihate duvar yaptık. Okul bahsettiğim ilk işimiz zaten ağaçlandırmak oldu. Hani. Hani yüz kadar bir ağa çektik hani. Daha sonra işte okulda bu işte okulun iç dış cephesinde ya şimdi öğrenci okula geliyor ama okul hani çok böyle hani mat kalıyor. Hani öğrencinin hayalini bir şeyler canlandırmıyor yani böyle. Ya çünkü renksiz yani bir çatısı var bir sınıfı var dışarısı sıvalı böyle hani. Ya çocuk okula geldiği zaman yani evinden farklı bir yeri olarak görmüyor okul hani. E biz de dedik ne yapalım okulun içini dışını komple renklendirdik hani. Dışını renk yaptık işte duvarlara falan çizgi film karakterlerini falan çizdim. Hani böyle projeksiyon falan yazdırdım. Yani ben de bir ressam değilim ama işte bütün imkanları değerlendirdi kendi yani. Daha sonra sınıfın içerisini işte duvarlara renk, renk yaptık. Tabloları değiştik. Panoları falan değiştik. Sınıfta işte kasalardan renk renk kütüphaneleri oluşturduk. Hani çocukları okula çekmek için ne gerekiyorsa yaptık hani. Yani öyle oldu ki yani çocuklar yani Bazen böyle okul hafta sonu bile öğretmenim haftasını okul niye kapalı diyor bize. Mesela hani böyle geldikleri zaman hani okul tatile girince öğretmenim ne olur tatil olmasın falan diyorlar anne. Ne güzel daha çocukların sonra, koşarak geldiği bir okul oldu. Daha sonra aynen öyle oldu hocam. hocam. Şimdi daha sonra işte okulda ya şimdi köy okulusun tabii örnek olman lazım. Köyde her şeyi hazır alıyor. Mesela sadece hayvanlardan elde ettiği ürünler dışında her şeyi herkes çarşıdan alıyor. Manavdan pazardan alıyor. Ya dedim ki köyde hani en azından bir az suyla bir tarım da yapılabilir hani. Köyden hani de ufak tefek yapanlar vardı böyle bir işte soğan, marol falan gibi basit şeyler yetiştirenler vardı ama ben dedim ki okul bahçesinin bir bölümünü organik tarım alanı yapacağım hani. Ya bunu yaptığım zaman köyde bazı işte yaşlı eskiden köyde yaşayan insanlar vardı hani. Ya hocam vallahi dediler burada bir şey çıkmaz hani. Ha soğan, marul, ek çıkar ama diğerleri çıkmaz dediler hani. Ya ben dedim çıkar hani dedim bir deneyelim dedim hani deneme yanılma yöntemi sonuçta hani zararımız yok hani. Çıkmazsa çıkmaz hani deriz ki yaptık olmadan de. Köyde organik tarıma başladık. Ne organik, tarımda... Neler yetişti? Çıkmaz denen yerde neler yetişti? Neler hocam çıkmaz denen yerde yaklaşık 20 çeşit. Yani 20 çeşit meyve, sebze işte yetiştirmeye başladık. Ya karpuz, kabun, patlıcan, sivri biber, kıl biber, domates, ondan sonra mısır, ondan sonra hocam... E kabak, bal kabağı, acur, havuç, kornişon salata, evet marol, hocam. maydanoz, evet hocam hepsinden öte bütün bunları yaparken hepsini çocuklarla yaptınız anladım kadarıyla. Aynen gibi. öyle hocam. Yani, yani okulun duvarını yaparken de çocuklarla yaptınız. Meyve sebze Aynen sebzeyi yetiştirirken de çocuklarla yaptınız. Peki bu kadar çok meyve sebze yetiştirmeye başladıktan sonra onları ne yaptınız? Hocam şimdi meyve sebze yetiştirdik. E tabii ki hani biz e, baştan dedik çıkmaz falan hani böyle. Daha sonra meyve sebze baktık çıkınca hani ya dedi ki en azından bunları ne yapalım? Bunları okul ihtiyaçları için değerlendirelim hani. ya yani ne yapalım ne dedim işte hanım işte eşim de burada hani. Eşim dedi ki ya dedi bunlarla turşular yapalım dedi hani. Turşular yapıp işte reçel turşu olur ne yapabilirsek dedi hani yapalım dedi. Bunları satalım dedi hani. Hani öğretmenlerimiz olsun işte al almak isteyen herkese internet üzere falan satalım dediler hani. Daha sonra biz işte çocuklarla turşu yapmaya başladık. Yani bu organik tarım alanından elde ettiğimiz işte malzemelerle falan sebze meyvelerle yani yaklaşık 200-300 şişe ilk yıl yani kavanoz yani turşu yapmaya başladık. Hani turşuları çocuklarla birlikte yaptık işte burada. Biraz reçel yaptık, konserveler yaptık hani daha sonra fasulyelerden falan hani. Yani bunlarla işte bunları satıp işte burada çevrede işte hatta sayın valimiz falan işte. İlçe kaymakamımız, milli, il milli eğitim müdürümüz, komutanlarımız hepsi geldiler sağ olsun destek amaçlar. Bunları işte hepsini yapıp yaptıktan sonra işte ilçede, ilde işte öğretmenler, memurlar, kim isterse yani şehir dışında hatta şehir dışından da isteyenler oldu. İstanbul'dan falan sattığımız oldu yani. Bunları satıp okulun işte ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Bunlarla işte çocuklara kırtasiye malzemeleri aldık, okuldaki eksikleri giderdik, boya falan karşıladık hani. Yani öyle oldu ki okula bir döner sermaye oluşturduk. Hani bu organik tarımda. E, yani e, aslında muhteşem bir dönüşüm hikayesi ve siz kendi ürettiklerinizle okulda çocuklarla beraber ürettiklerinizle tekrardan okulun ihtiyaçlarını karşılama olanağı yaratıp İmkansız denen, yapılamaz denen, olmaz denen şeylerin üstesinden gelmişsiniz ve ağrı tutakta şu anda bir köy okulunda, Dağlıca köyünde yeni bir yaşamı kurmuşsunuz. Süremizin artık sonuna geliyoruz. Bundan sonrası için hayaliniz nedir, planınız nedir, neler yapmak istiyorsunuz? Kısaca sizden onu da alalım. Sonra size çok teşekkür ederim. Tabii ki. E hocam, şimdi buradan hani biz e, her şeyi yetiştirdik falan ama hani çocukların da bazen işte bazı öğrencilerim böyle hani köyde. Birkaç öğrencinden ya hocam işte çilekle derse çilekten bahsediyorduk böyle hani. Nerede yetiştiğinden falan nasıl yetiştiğinden. Bazı öğrencilerin öğretmen biz hiç görmedik, yemedik falan diyenler oldu içerisinde. Ben de şaşırdım hani. Hani normalde içeri falan satılıyor mu biraz daha herhalde hani daha görmeyenler, yemeyenler olmuş. Belki yemiştir hani. Ama öyle diyenler oldu. Ha biz de dedik ki, nasıl yetişir bu çilek? Yani şu anda okul bahçemizde organik tarım alanımızın yan tarafında bir sera oluşturmaya çalışıyoruz anne. Yani. Bu serada sadece çilek yetiştireceğiz anne. Yani. Çocuklar çilekler, çilekler. Evet çocuklar için çilek yetiştireceğiz yani. ha, Fazla kalırsa da reçel çevirip işte çilek satarız hani. E, ekstra bir katkı da sağlanır. Artacağım işte okulda hani çocuklarımızla ilgili e, e, bu hani biliyorsun günümüzde teknolojik devran hani. yani biraz da imkanları geliştirip hani robotik kodlama falan yapmayı düşünüyoruz hani yani çünkü çocukların da bunu ihtiyacı var hani köy okulda olsak teknolojiyle hani birebir hareket etmemiz lazım, yani Teknoloji öğrenmemiz lazım hani. Hani teknolojiyle ilgili inşallah bu önümüzdeki yıllardan güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Artı bir tane şu anda köyde kışın elektrikler çok kesildiği için rüzgar paneli çalışmamız var hani. Bir tane araba motoru, araba şarj dinamosundan elektrik üretmeyi hedefliyoruz hani. Bununla ilgili çalışmalarımız var hani burada çocuklarla birlikte. Nereye Anlaşılan tutak da Dağlıca Köyü'nde siz daha devam edeceksiniz. Orada yaşamı dönüştürmeye, oradaki çocukların hayallerini dönüştürmeye devam edeceksiniz. Onlara yeni hayal alanları yaratacaksınız. Artık sonuna geldik programımızın. Çok teşekkür ediyoruz. Son söz ne söylemek istersiniz? Ne Sen, e, yani ya Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Eğitim çok güzel bir şey. Tabii ki öğretmenlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Ben de. Yani gittiğimiz yerlerde çocuklarla, köylüyle iç içe olalım yani onları sevelim. Hani Doğan Cücelioğlu hocamız çok güzel bir söz söylemiş. Hani e, biz mükemmeli yetiştirmek için uğraşmayalım. Hani iyi insan yetiştirelim. İyi insan yetiştirdikten sonra zaten inanın her şey kendiliğinden gelir diyeyim ben hani en son söz olarak. Hani. Çok teşekkür ediyorum ha. hocam programımıza konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. İyi ben teşekkür ederim. ]iniz. Ben teşekkür ederim. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine selamlar, sevgiler diyeyim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet efendim bugün programımızın konu sevgili Eren Oruç hocamızdır. Eren Oruç hocamız Ağrı'da Tutak ilçesinde e, Dağlıca köyünde e, gittiğinde aslında kendisinde bahsettiği gibi yıkık karabibi bir okulda önce suya ulaşan önce okulu suyla buluşturan ardından suyun verdiği hayatla beraber köyde çocuklarla beraber bir dönüşümü başlatan örnek bir öğretmen. Hem de yapamazsın olmaz denen her şeye rağmen dimdik duran mücadele veren bir öğretmen. Hem de Altını çizerek söylemek istiyorum. Kadrolu değil, ücretli bir öğretmen. 8 yıldır orada kendi uğraşlarıyla, gayretleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta köy enstitülerini hep beraber andık. Köy enstitülerinden çok bahsettik. İşte Eren hocam da modern bence bir köy enstitüsü. Öğretmeni çocuklarla yapıyor her şeyi Yaptığı her şeyi ve bugün programımıza ilham veren bir yaşam öyküsü olarak konuk aldık Kendisini ne mutlu bizlere sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Kentin gizli öykülerinin Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz Açık radyo mikrofonlarından 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı Gösterdiğinde bizler sizlere Sesleneceğiz tekrar burada olacağız Yeni bir yaşam öyküsüyle birlikte Umarım sizler de orada olursunuz Tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan Programı istediklerimiz Tuğçe Günalan ve Teknik Bası'daki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan İnsan Öyküleri